İki peygamberin devirleri arasında önceki peygamberin getirdiği dinin unutulmasından başlayarak sonraki peygamberin gelişine kadar geçen zamana fetret devri ve bu zamanda yaşamış ve iki peygambere yetişememiş kimseye de ehli fetret denilir. Kendinden önceki peygamberin dininin unutulduğu ve kendinden sonraki peygambere de yetişemediği için bu ismi almıştır.